Bakara suresiyle ilgili açıklamalar devam etmektedir. 4. Buhari ve Müslüm Ayşe radiyallahu anhadan rivayetle Sizden evvel geçen ümmetlerin mahvu helak olması şu sebeptendi. Onlar şerefli kimseleri yani kuvvet ve nüfus sahibi olan kimseleri hırsızlık yaptıkları zaman bırakırlar, aldırış etmezler. Fakat zayıf yani güçsüz ve nüfussuz kimseler çalınca hakkında ceza tatbik ederlerdi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı yani kızım Fatıma dahi çalsa elini kesmekte tereddüt etmem. Bakara suresi 224. ayette Allah'ı yeminlerinizden dolayı iyilik etmenize, fenalıktan sakınmanıza, insanların arasını bulmaya engel yapmayın. Allah hakkıyla işitici, Kemaliyle bilicidir, diye buyurulmaktadır. Bu ayetle ilgili olarak, 156 Noğlu dipnotta şöyle denmektedir: Abdullah bin Revaha ile damadı Beşir bin Numa'nın arası açılmış, Abdullah bin Revaha onun yanına girmemeye, onunla konuşmamaya, onun hasmıyla olan dargınlığını barıştırmamaya yemin etmişti. Kendine niçin böyle yapıyorsun diye soranlara, ne yapayım Allah'a yemin ettim, Yeminimde sadık kalmaktan başkası bana helal olmaz diye cevap veriyordu. İşte bu ayet bunun üzerine nazil olmuştur. Müslüm Ebu Hureyre radiyallahu rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Kim bir yemin eder de yemin ettiği meselenin hilafını ondan daha hayırlı görürse dönsün ve yeminine kefaret etsin. Bakara suresi 225. ayette şöyle buyurulmaktadır. Allah sizi yeminlerinizdeki lavden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin azmettiği yeminlerinizden dolayı muaheze eder. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu ayetle ilgili olarak 157. dipnotta şöyle denilmektedir. Lağv kelimesi çeşitli şekillerde tefsir edilmiştir. İmam-ı Azam hazretlerine göre bir kişinin bir şeyi doğru zannıyla yemin ettikten sonra onun hilafının gerçekleşmesidir. İmam Şafii Hazretlerine göre yemin kastı olmaksızın bir sözü tekit için la vallahi bela vallahi demesidir. Kadı Beyzaviye göre dilin süçmesiyle sehven edilen yemindir. Ayet-i kerime bu manaların hepsini içermektedir. Bakara Suresi 248. ayette Peygamberleri onlara şöyle söyledi: Gerçek onun hükümdarlığının açık alameti size o tabutun gelmesi olacaktır ki içinde Rabbinizden bir sekinet ve Musa hanedanıyla Harun ailesinin metrukatından bir bakiye vardır. Melekler onu yüklenip getireceklerdir. Elbette bunda size katı bir alamet ve ibret vardır. Eğer iman etmiş kimselerseniz diye buyurulmaktadır. Bu ayette geçen tabut kelimesiyle ilgili olarak 192. dipnotta şöyle denmektedir. Tabut sandık demektir. Musa aleyhisselam muharebelerde o sandığı ordusunun önünde bulundurur. Bu sayede askerlerine sekine yani manevi kuvvet gelirdi. Savaştan kaçmazlardı. Ondan sonra gelen peygamberlerin arkası kesilip de Yahudiler büsbütün başsız ve perişan kalınca Calut o tabutu ellerinden almıştı. Calut Amalik krallığından bir hükümdardı. Kafirdi. Amalikliler Rum denizi sahilinde Mısır'la Filistin arasında yerleşiktiler. İsrail ile savaştılar. Birçok arazi ve nesillerinden birçok esir aldılar. Hükümdarlarının ve ileri gelenlerinin oğullarını yakalayıp götürdüler. İsrailoğullarına ağır cizyeler yüklediler. Talut ise bir Müslümandı. İsrailoğullarına Allah tarafından padişah tayin edilmişti. Ve bilgice de vücutça da üstün kalınmıştı. Bakara suresi 87 ve 253. ayetlerinde geçen ruhul kudus kelimesi Cebrail aleyhisselamın diğer adıdır. Bakara suresi 255. ayeti meşhur ayet el kürsü ayetidir. Anlamını tekrar veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. Diridir. Zatiyle ve kemaliyle kaimdir.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 Onun kürsüsü gökleri ve yeri vasidir. Bunların nigah ona ağır da gelmez. O çok yüce, çok büyüktür. Sadakallahülazim. Yine Bakara suresinin son iki ayeti yani 285. ve 286. ayetler halk arasında amener rasulü diye bilinen ayetlerdir. Bakara suresi ile ilgili tefsirimiz burada bitmiştir. Ali İmran Suresi Ali İmran Suresi 3. suredir Medine'de indirilmiştir 200 ayettir Adını 34 ve 37. ayetlerde geçen ve İmran ailesini anlatan ayetlerden alır Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Allah o Allah'tır ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. Diridir. Zatıyla kemaliyle kaimdir. O sana kitabı hak ve kendinden evvelkileri de tasdik edici olarak indirdi. Bundan evvelde Tevrat'la İncil'i indirmişti ki onlar İnsanlar için birer hidayetti. Hakla batılı ayırt eden hükümleri de indirdi. Allah'ın ayetlerine küfredenler onlar için pek çetin bir azap vardır. Allah cezada amansız bir galibi mutlaktır. Şüphe yok ki ne yerde ne gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Döl yataklarında size nasıl dilerse öyle kılık veren O'dur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O mutlak galiptir. yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Sana kitabı indiren O'dur. Ondan bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte o kalplerinde eğrilik bulunanlar, sırf fitne aramak ve onun teviline yeltenmek için, onun müteşabih olanına tabi olurlar. Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde yüksek payeye erenlerse, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunları, salim akıllardan başkası iyice düşünmez. Değerli dinleyenler, bu ayette geçen muhkem kelimesinin manasıyla ilgili olarak, Çantay Meali Ali İmran Suresi 4 Noğlu dipnotta şöyle denilmektedir. Muhkem, açık olan, hakkında güçlük ve tereddüt meydana gelmeyen demektir. Müteşabihle ilgili olarak ise 5 Noğlu dipnotta, müteşabih Muhkemin zıttıdır. Müteşabi, fıkıh usulüne göre ümmet için maksadın ne olduğunu bilme ümidi kesilmiş olan lafız demektir. İkiye ayrılır. Birincisi hiçbir şey anlaşılmayan lafızlardır. Mesela Kur'an surelerinin bazılarının başlarında bulunan ta ha elif lam mim benzeri, hurufu mukata gibi. İkincisi manası akla aykırı olduğu için. İradesi mümkün olmayan lafızlardır. Taha suresi 5. ayetindeki istiva ile Fetih suresi 10. ayetindeki yedullah yani Allah'ın eli gibi. Bunlara müteşabühül mana, müteşabühül mefhum denilir. Cenab-ı Hak arş üzerine istiva etti deyince ona cisim ispatı lazım gelir. Halbuki Allah zamandan, mekandan, keyfiyetlerden münezzehtir. Bunun gibi Allah'a el tasavvuru da cisimlendirme olur ki o da şanı ilahide muhaldir. Müteşabih ayetlerle ilgili fıkhi hüküm o lafızların hak olduğuna inanmak ve selefin görüşüne göre o ayetleri tevil etmekten kaçınmaktır. Ayette buyurulduğu ve çiğle ilimde yüksek payeye erenler biz ona inandık hepsi Rabbimizin katındandır derler hükmüne uymak gerekmektedir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize kendi canibinden bir rahmet ver. Şüphesiz bağış en çok olan sensin, sen. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen hiçbir şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak olansın. Şüphesiz Allah sözünden caymaz. O küfredenler yok mu? Ne malları ne evlatları Allah yanında onları hiçbir şeyden asla kurtaramaz. İşte onlar, onlar ateşin yakacağıdır. Onların gidişi tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan evvel gelenlerin gidişi gibidir. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar da Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah cezası pek çetin olandır. O küfredenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. O ne kötü yataktır. Bedir Muharebesinde karşılaşan iki cemiyet hakkında sizin için muhakkak bir ibret vardı. Onlardan bir cemiyet Allah yolunda dövüşüyordu. Diğeri ise kafirdi. Onlar öbürlerini dış gözleriyle kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı. Allah kimi dilerse onu yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için katil bir ibret vardır. Kadınlara, oğullara... Yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara, ekinlere olan ihtiraskerane sevgi insanlar için bezenip süslenmiştir. Bunlar dünya hayatının geçici birer faydasıdır. Allah nihayet dönüp varılacak yerin bütün güzelliği onun nezdindedir. De ki size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler için Rableri katında altlarından ırmaklar akan cennetler ki orada ebedi kalıcıdırlar. Her şeyden temizlenmiş zevceler Allah'tan da bir rıza vardır. Allah kullarını hakkıyla görücüdür. O takvaya erenler ey Rabbimiz biz iman ettik artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi o ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, imanlarında gerçek olanlar, Allah'a itaatle boyun eğenler, infak edenler, seherlerde Allah'tan mağfiret isteyenlerdir. Allah şu hakikati, kendinden başka hiçbir ilah olmadığını, adaleti ayakta tutarak açıkladı. Melekler bunu ikrar etti, ilim sahipleri de. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Hak din, Allah indinde İslam'dır. Kitap verilenler başka suretle değil, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtirastan dolayı ihtilafa düştü. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Seninle mücadele ederlerse şöyle de, ben bana tabi olanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim etmişimdir. Kendilerine kitap verilenlerle ümmilere de de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse muhakkak doğru yolu bulurlar. Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen ancak tebliğdir. Allah kullarını layıkıyla görüşüdür. Allah'ın ayetlerini inkarla kafir olanlar, haksız yere peygamberleri öldürenler ve İnsanların içinden adaleti emredenlerin canına kıyanlar. Onları pek acıklı bir azapla muştula. Onlar öyle kimselerdir ki, Yaptıkları dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Kitaptan, kendilerine bir nasip verilmiş olanları görmedin mi ki Allah'ın kitabı aralarında hakem olması için çağrılıyorlar da sonra onlardan bir zümre o kitaba arkasını çeviriyor. Onlar böyle yüz çevirmeyi adet edinmiş kimselerdir. Bunun sebebi şudur. Onlar sayılı günlerden başka bize Asla ateş dokunmayacak dediler. Onların uydurdukları bu şey dinleri hususunda da kendilerini aldatmıştır. Onları hiçbir şüphe olmayan bir günde topladığımız ve herkesin kendilerine haksızlık edilmeyerek kazandığı tas tamam ödendiği zaman artık halleri nice olur. De ki,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 Her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüzün içine koyarsın. Gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın. Diriden ölü çıkarırsın. Sen kimi dilersen ona sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dostlar edinmesin. Kim bunu yaparsa... Ona Allah'tan hiçbir şey, hiçbir yardım yoktur. Meğer ki onlardan gelebilecek bir tehlikeden dolayı sakınmış olasınız. Allah size asıl kendisinden korkmanızı emrediyor. Nihayet gidiş de ancak Allah'adır. Değerli dinleyenler, bu ayetteki meğer ki onlardan gelebilecek bir tehlikeden sakınmış olasınız kısmı ile ilgili olarak 15. dipnotta şöyle denilmektedir. Kafirlerin hakim olduğu yerde bulunmak gibi sebeplerle ki o takdirde kalpteki imana zarar gelmemek şartıyla onlarla görünüşte ve muhakkaten dostluk yapılabilir. Hedef esaretten kurtulmak İslam'ın emrettiği izzet ve istiklale kavuşmaktır.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 Onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar yanlarında oturmayın. Çünkü o zaman siz de şüphesiz ki onlar gibi olursunuz diye indirmiştir. Allah muhakkak ki münafıklarla kafirleri de cehennemde topluca bir araya getirecek olandır. Yine Nisa suresi 144. ayette şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dostları edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil vermek ister misiniz? Maide suresi 57. ayette Ey iman edenler! Sizden evvel kendilerine kitap verilenlerle kafirlerden dininizi bir eğlence ve oyun tutanları dostlar edinmeyin. Allah'tan korkun. Eğer inanmış kimselerseniz. Sure kaldığı yerden devam edecektir. De ki Göğüslerinizin içinde olanı gizleseniz de, onu açıklasanız da Allah bilir onu. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini o bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hatırlayın o günü ki, herkes dünyada ne hayır işlediyse, karşısında onu hazırlanmış bulacak. Ne de kötülük yaptıysa, onunla, kendi arasında uzak bir mesafe olmasını arzu edecek. Allah size asıl kendinden korkmanızı emreder. Allah kullarını pek çok esirgiyendir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah da o kâfirleri sevmez. Gerçek Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim hanedanını, İmran ailesini hepsi de birbirinden gelme tek bir zürriyet olarak alemlerin üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyla işitici Kemaliyle bilicidir. Hani İmran'ın karısı Rabbim karnındakini azatlı bir kul olarak sana adadım. Benden olan bu adağı kabul et. Şüphesiz hakkı ile işiten, kemaliyle bilen sensin sen demişti. Fakat onu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bileceği Rabbim hakikat ben onu kız olarak doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Gerçek ben adını Meryem koydum. Ben onu da zürriyetini de o taşlanmış şeytandan sana sığınırım dedi. Bunun üzerine Rabbi onu iyi bir rızayla kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi büyüttü. Zekeriya'yı da ona bakmaya memur etti. Zekeriya ne zaman mihraba girdiyse... Onun yanında bir yiyecek buldu. Meryem bu sana nereden geliyor dedi. O da bu Allah tarafından. Şüphe yoktur ki Allah kimi dilerse ona sayısız rızık verir dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana senin tarafından çok temiz bir zürriyet ihsan et. Muhakkak sen duayı hakkıyla işitensin. Mihrapta durup namaz kılarken melekler ona şöyle nida etti Gerçek Allah sana kendisinden bir kelimeyi tasdik edici Bir efendi nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeler Zekeriya dedi Rabbim kendime hakikaten ihtiyarlık çatmışken Karım da bir kısır iken benim nasıl bir oğlum olabilir? Allah öyle dedi. Fakat Allah ne dilerse yapar. Zekeriya söyledi. Rabbim bana bu hususta bir nişan ver. Allah dedi ki senin nişanın sade bir işaretten başka insanlara üç gün söz söyleyememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et. Hani melekler, ey Meryem, şüphesiz ki Allah sana seçkin bir hususiyet verdi, seni tertemiz büyüttü, seni alemlerin kadınları üzerine mümtaz kıldı demişti. Ey Meryem, huşuyla Rabbin divanına dur, secdeye kapan. Allah'a rükû edenlerle beraber eğil. Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Meryem'i onlardan hangisi himayesine alacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Bu hususta çekişirlerken de yine yanlarında yoktun. Melekler, ey Meryem, Allah Kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor. Adı İsa Mesih, Meryem oğludur. Dünyada da, ahirette de şanı yücedir. Allah'a çok yakınlardandır da. Beşiğinde de, yetişkinlik halinde de, insanlara söz söyleyecektir. O salihlerdendir, dediği zaman da sen yanlarında değildir. Meryem dedi ki, ''Hey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olabilir?'' Allah dedi, ''Öyle. Fakat Allah ne dilerse yaratır. Bir işe hükmedince ona ancak ol der, o da verir. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevratı, İncil'i öğretecek. Onu İsrail oğullarına peygamber gönderecek onlara diyecek ki hakikat ben size Rabbinizden bir ayet mucize getirdim hakikat ben size çamurdan kuş biçimi gibi bir şey yapar ona üfürürüm de Allah'ın izniyle derhal canlı bir kuş olur yine Allah'ın izniyle anadan doğma körü ve avraşı iyi eder ölüleri diriltirim Evlerinizde ne yiyor, ne biriktiriyorsanız size haber veririm. Elbette bunlarda sizin için eğer iman edicilerseniz katî birer ibret vardır. Önümdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak ve aleyhinize haram edilen bazı şeyleri faydanıza helal kılmaklığım için geldim. Size Rabbinizden ayet getirdim. Artık Allah'tan korkun bana da itaat edin şüphe yok ki Allah benim de Rabbim sizin de Rabbiniz öyleyse ona kulluk edin İşte doğru yol budur değerli dinleyenler Ali İmran suresi Adını 33. ve 35. ayetlerde geçen İmran ailesinden almıştır. İmran Hazreti Meryem'in babasıdır. Bilindiği gibi Hazreti Meryem de Hazreti İsa'nın annesidir. İmran'la Zekeriya Aleyhisselam bacanaktırlar. Yani Zekeriya Aleyhisselam Hazreti Meryem'in teyzesinin kocasıdır. Zekeriya Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'ın babasıdır. Dolayısıyla bir hadiste de rivayet edildiği vecihile Hazreti Meryem ile Hazreti Yahya teyze çocuklarıdır. Sure kaldığı yerden devam edecektir.